Kapı sundurma pencere ya da kapıları her türlü olumsuz koşullardan korunmasına yardımcı olan bir üründür, sundurmanın bu anlam dışında farklı anlamları da vardır, sundurma kapı önlerini de temiz tutar, evinizin önünün güzel bir görünüm kazanmasını sağlar, Kapı sundurma ölçüleri genellikle verilen ölçüler ile kolayca tasarlanabilir. Standart ölçüler 150 cm x 100 cm ve 200 cm x 100 cm olarak hazırlanmaktadır. Sundurma binaların giriş kısımlarında kapı üstlerinde veya teras üzerinde kullanılan arkası duvara verilen çatı sistemidir. Etkili bir yapı malzemesi olan bu sistemler farklı tasarımları ile kullanıldıkları alana şık bir görünüm sağlamaktadırlar. Sundurmaların amacı, bina giriş ve çıkışlarının ya yağmur suyuna ve güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korumaktır. Sundurma çeşitleri ve modellerinin çeşitliliği kullanıcıya seçim şansı sunmaktadır. Sundurmalar, yerle temassız olabileceği gibi parmaklık ve ince duvarlarla da desteklenme özelliğine sahiptir, bir hal almıştır. Bu sayede montajı sırasında bir sorun ile genellikle karşılaşılmaz. Dekoratif ve portatif bir ürün olma özelliği de taşımaktadır. Çok dayanıklı bir yapısı olduğundan kolay kolay kırılmaz, bu da sundurmayı darbele karşı dayanıklı yapar, kullanışlı bir üründür. Her yerde kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. Üretimini yapmış olduğumuz kapı sundurma modelleri metal taşıyıcıdan üretilmiş olup M290 kg yüke dayanıklı olup sert hava koşullarına dayanıklıdır. Dış kimyasal etkenler ve kötü hava şartlarına karşı oldukça dayanıklıdır. iki taşıyıcıdan meydana gelen sistem bu taşıyıcılar geniş alanlarda yan yana eklenecek şekilde üretilmiştir. Taşıyıcılar çelik, ferforje ve paslanmazdan üretilmiş şiddetli rüzgar ve karın oluşturduğu yüke dayanıklıdır. Pratik sundurma apartman kapılarında, balkonlarda, teraslarda, otopark kapılarında ve daha birçok yere uygulanabilmektedir. Dayanıklı sundurma modelleri üst kaplama olarak 10 mm polikarbon levha kullanılan bu ürünlerde sağlamlık ve estetik görünüm esas alınarak tasarlanmış olup 5 yıl garantilidir. Özel olarak fırınlanarak boyanan bu malzemeler uzun yıllar oksitlenme ve paslanma yapmaz. Kurulumu pratik olmakla birlikte bir adet matkapla bütün montajı yapılabilmektedir. Türkiye'nin her yerine kargo sistemi ile gönderilebilir.